15 Nisan Kaliforniya'da kimselerin asla satın almayacağı apartmanlar ve küçük villalar işgal ediliyor. Rahatlatıcı bir haber. Lagos'ta bazı mahallelerin sakinleri sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek kaldırıp götürülebilecek ne varsa kaldırıp götürenlere karşı kendilerini savunmak için silahlanıyorlar. Endişe verici bir haber. Ne var ki belki de başka bir şey söz konusu. Belki de şu zamanlar gibi, gelmekte olan zamanlar gibi zamanlarda özel mülkiyetin belirsiz, cılız, kırılgan hale gelmesi söz konusu. Yani ilk bir şey, Facebook'taki yazıdan ne kötü bir iklim oluştu, alışverişi, gazete almaya, maskeyle, eldivenle çıkıyorsun, iyi ediyorsun. Herkes birbirine kuşkuyla bakıyor ve biri fazla yaklaşacak olsa panik handi ise terör tavrıyla karşılaşıyor. Bilmiyorum. Belki sonsuza kadar birbirimize yan gözle iyi bakacağız. Psiko Çöküntü Günlükleri. Franco Bifo Berardi. Çeviren ve Okuyan Serhan Ada.